Dünyanın cazı Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen Garanti caz yeşilinin katkılarıyla diye. Evet böyle apans, apar topar yakalandım yine. Fakat bizim sanki programın kaderi bu değil mi? Böyle bir doğaçlama tam cazı uygun bir program yapıyoruz Mahir'in Gazla beraber. Evet. Açık Radyo 94.9 dünyanın cazı özel jukebox programı çünkü özel bir haftadayız. Ne haftası bu? Destek haftası. Destek haftası ve Numarayı geçen sefer geç söylemiştik. Bugün baştan söyleyelim Hani bir, bir kere hiç olmaz. Kesin baştan söyleyelim. He. 0212 343 4141 Açık Radyo'nun destek hattı. Bu numarayı arayıp 75 lira karşılığında yarım saatlik bir programa. Veyahut 150, bir saatlik bir programa destek oluyorsunuz ve adınız, desteğiniz siz, e, programın başında ve sonunda belirtiliyor yayından. Yapım için sponsor oluyorsunuz aslında programı. Evet. O programı sponsor oluyorsunuz o an. Hoş bir duygu aslında. Epey hoş bir ee, duygu. Evet, e Tavsiye ederim. <gülüyor> Şimdi bu e <gülüyor> haftada biz bu sizin desteklerinizi davet etmeye çalışıyoruz. Ve dünyanın cazı da sponsorlu bir program olduğu için aynen ve özellikle caz çalarak devam etmek zorunda. Onun için Eraslan'ı Kapı açıdiliz tabi bu durumda. Değiliz tabi. şeylerde ne yapıyoruz çünkü burada? Her aslanı kapı dışarı edip artık bizim zamanımızdır. Biz programımız yapacağız ve para toplayacağız diyoruz. Her aslan hep böyle küçümser bakıyor ama ne yapalım ya? Böyle küçümser de değil de böyle bir şey hani. Ümitsiz mi bakıyor. Yani. işte. Çocuklar hayal kuruyor şeklinde. Şimdi buradaki yalnız sistemi de söyleyelim. Sizi de müziksiz uzun zaman bırakmamak için sizin de katkınız olacak. Bu uzun zaman müziksiz kalmamakta. Üç tane destek telefonu yani üç kişi arıyor açık radyoyu. Burada telefon çalıyor aynı zamanda. Üç destek alıyoruz biz. O zaman seçtiğimiz baya ince eleyip sık dokuyup... Yani şöyle söyleyeyim işte geçen yıl destekten bu yana bir yıldır Jacques Coyen bir parçaları seçiyor. Evet. Ya başa hiçbir iş yapamadım. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> yani listeye bakınca Ama anlaşılıyor. Ama son buluştuğumuzda biraz fikir, fikir tartışısı yaptık. Yalnız ben senden de etkilendim. Neyse isim söylemeyeyim. Bak şurada belki sana göstereyim onlar görmesinler. Şu Mesela şunu. Senin için çıkartılmış bir ederim. parçadır. Teşekkür ederim. En sevdiklerinden. Sonra i̇lk, ilk bir New Orleans çalacağız. Ne zaman çalacağız ona da karar vermemiz lazım. O da senin içindir. Sevgili Mahir, dinleyicimizle beraber senin için tabii. Teşekkür Bak telefon çalmıyor arkadaşlar, oldu. bu konuşmaya devam etmeye mecbur kalacaksınız, dinlemeye. İşin kötü tarafı bu, evet. Ee, yani Telefonlarımızda var işin kötü tarafı. Yani ee, bayağı bizi konuşmaya sıkıcı. hazırız yani. Fakat siz güzel müzik dinlemek istemiyor musunuz? Açık Radyo'nun o kadar caz sever dinleyicisi var, bunu biliyoruz. Yıllardır feedbacklerini, geri bildirimlerini, pardon, nereden çıktı feedback? Alıyoruz. benden şimdi yayına girmeden hemen önce ondan bahsediyordum. Filbert mi demiştin? Hmm. Bir daha bu hikaye Madem telefon çaldı. Hadi anlat. Tamam. Şimdi Açık Radyo'nun yeni, yepyeni stüdyolarında. Bu arada çok güzel bir şey değil mi bu Açık Radyo stüdyolarından? Sesleniyoruz sizden. Evet. O Eski stüdyolar, stüdyolar var ya. Evet. evet. Dünyalar, yeni stüdyolar. Evet, bina çünkü. insanı çok etkiliyor. Yani. Radyo binası. İnsan destek yapacağı geliyor. Aynen aslında. öyle. Hemen 343. 41. 41'i 41. arayıp destek yapacağı geliyor insanın. Tabii 0212. Çünkü 216'yı ararsanız bir aileyi ...mağdur ediyoruz. 0-212-343-41-41. Yani destek olacaklarsa o aileye mağdur olmaz herhalde. <gülüyor> de o, o aile o kadar çok arandı ki bir ara. Biz 212'yi hep unuttuğumuz için... ...telefonu devretmişler başka bir aileye diye duydum. <gülüyor> evet tamam. Neyse bu yepyeni stüdyolarımızda... ...telefon çalmıyor yalnız. Bak. Evet Can telefon çalmıyor biz. Evet. Aslında de mi yapmasak... <gülüyor> bir tane geldi. Bir İki tane telefon daha. daha ve şak diye müzik çakacağız. Aynen öyle ama... Ee... Şu hikayeyi anlatsın. Anlatım aradan. ben. Hadi anlatmaya çalışayım da... Kaç hattımız dolu şu anda? İki hattımız dolu. Bir hatta... E ben niye burada hemen taktirde... bir telefon diyor. İkisi beraber aradığı zaman belki bir kere mi çak? Ah. Biraz geç geliyor stüdyoya. O zaman çakalım mı? Bence çalalım parçayı. Sonra çalalım. için çalıyoruz? Harry James. Açık 94.9, Harry James orkestra ve Beat Band Seviyoruz diye biraz önce fikir değerlisinde bulunduk. Mahir Ilgaz'ımla birlikte. Ne dinledik? Back Beat Boogie. Back Beat Boogie. Evet bir şeyden anlatacağız ki şimdi üç telefon çaldı biz de güzel bir müzik çaldık. Aynen bu güzellikte belki de daha güzel müzikler reklam yapalım. Anlatacağımız Anlatalım. müzik şeyden, hikayeden önce o zaman şeyden bahsedelim. Yani işimizin zorluğundan biraz bahsedelim. Hadi. Bugün işte girerken Eraslu'nun bize bayağı bir e, yük verdiği acıyla hmm. bakmasının sebebi e, geçen yıl e, bugün 130 kişi destek olmuş açık radyoya. İşte bu yıl her yıl şu onun saate geçilmesi Yok. hedefleniyor. Şu saate şu, şu kadar 67 kişi e, yanlış anlamadıysam ben destek olmuş. Yani bizim e, e, geçen yıl geçmemiz için en az 64 destek toplamamız gerektiğiyle ilgili bir e, bilgi geldi kıskançlığından yapıyordur. <gülüyor> Bilmiyorum artık <gülüyor> neden yapıyor. Ee, ama işte 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayıp Açık Radyo'nun bir yıl daha bağımsız yayınını sürdürebilmesi için destek olabiliyorsunuz. Siz oldukça her üç çalan telefonlara biz güzel bir parça çalıyoruz. Evet. Yani bu destek olmanın yanında bir de çok güzel bir müzik hediye alıyorsunuz. Jukbox yani. Desteğinizi atıyorsunuz kutudan. Jacques ve Mahir size en coşkulu ...seçtik çünkü. Evet. <gülüyor> bir, bir yıl boyunca seçildi. Şeyde... E, ...sen bayağı Bodrum'da bir müzevi hayatı yaşadın... ...bu parçaları seçmek için. Evet mi? ya evden çıkamadım abi. Fotoğraf çekmeye bile ara vermek... <gülüyor> Tahmin olur, ederim. Şeyi söyleyeyim ben işte bu sayıların önemine falan... ...baktım biraz. Nümizmatik neydi? Nümeroloji. Nümeroloji bilimi. Ya, i̇nanıyor musun girdi. o tip şeylere? Hiç inanmıyorum. <gülüyor> Neyse, Hiç. ben bir hikmeti vardır <gülüyor> diye girdim. İhtiyaç da varmış. E, çünkü... Hala üç telefondayı sanıyorum. Evet bir telefonlar gelsin. Biz konuşurken arayın ki siz güzel müzik de çalabilelim. Yoksa hep bizi dinleyeceksiniz. Yani bu istediğiniz bir şey olduğunu sanmıyorum. Daha az espri yapalım Mahir. Espri yapmıyoruz ki işin kötü tarafı. <gülüyor> Ama komikiz ya. Bana öyle geliyoruz yani bilmiyorum belki işte. Bilmiyorum artık. Evet. Ee, 0-212-343-4141 Destek oluyorsunuz. Evet şeyi anlatıyorduk. ...konuşmaya devam edebiliriz... ...madem telefon çalmıyor... Bizim de elimizden gelen başka bir şey yok o zaman... E, ...stüdyonun hikayesini anlatıyorduk... ...Louis Jordan canım... ...tamam... ...gelirse diye... ...sen öyle evet. bir ...gelirse Gel. telefonla çalacağımızın hafif bir tiyosunu vermiş oldum... ...yeni stüdyomuzda... ...Açık Radyo'nun yepyeni stüdyolarında şey var işte... E, bir, ...bir... ...mikrofon kolları... ...bu iki mi yoksa... ...neyse haber gelir... E, ...mikrofon kollarının işte ayarlanabilmesi için yaylar var... <gülüyor> Ay bunu anlatacak mısın? Anlatabiliyor. anlatacak. Bu e, yaylar e, işte içeride konuş. <gülüyor> İki. Anlatamayacaksın inşallah. Vallahi bilmiyorum. E, konuşulduğu zaman veya bir şey çaldığı zaman e, rezonans yapıyormuş ve yayına gidiyormuş yani bildiğiniz müzik enstrümanı teli gibi ötüyormuş yayına gidiyormuş. Bunu engellemek için e, yukarıda bizim Meral. Şeyden kadifeden kumaşlarla oraya kılıflar dikmiş. Evet fakat bu rezonans hikayesinden önce Meral'in titizliğinden sanıyorum ben bu olmuş. <gülüyor> Aynen öyle. Benim yaylar toz toplamasınlar diye. Ama çok güzel olmuş. Evet. Hakikaten okşayası geliyor insanın değil mi? Uçuyorum şu anda. Sen de mi okşuyorsun çok ayıp. <gülüyor> Şimdi bir telefon daha gelse ne güzel olacak. Hemen size güzel bir müzik çalacağız. Evet, herkes bize umutsuz gözlerle bakıyor. Peki ben şeye başlayayım mı? Kendi bugün başıma gelen çok ilginç olayı anlatma. Yine bu şeyle ilgili yani. Yine Belki anlatamazsın. O yüzden bir telefon numarasını söyleyelim. Peki. 0212 343 41 41. Bu numarayı arayıp açık radyonun bir yıl daha bağımsız yayınını sürdürebilmesi için destek olabiliyorsunuz. Evet. Bir Olursanız şey, ne olur? Bir de caz teması var tabii. Dünyanın cazı ve... Açık Radyo'nun salı gecesi olsun, perşembe gecesi olsun, gündüz jazzy kuşağı olsun. Hepsinde Açık Radyo şu anda sanıyorum en çok caz programı çalan radyo. İstanbul'da hiç olmazsa. Ee, öyle öyle. Türkiye'de evet. de hatta bayağı ee, yüksek bir oranı olduğunu düşünüyorum ben. Bazı Çünkü üniversite bile var sanmıyorum İzmir'de Ankara'da yine bu kadar caz çaldıklarında Üniversite, Evet ben de sanmıyorum. Yani Yanlış telefon. Bu çalmayacaktı. Başka telefon çalacak. <gülüyor> Caz programına ağır gitar müzikleri karışıyor. Abi gitar eski <gülüyor> öyle olacak. Ben yani bu telefonu yani böyle doğaçlama mahille doğaçlama tele, e, program yaparken telefonun çalmasının ayıp olduğunu sanmıyorum yani. Dini konuşmadım hiç olmazsa şükrediyorsun. Evet ayrıca yani günah da bizim değil. Telefonlar çaldığı zaman bir susuyoruz, güzel güzel müzikler çalıyoruz, değil mi? <gülüyor> evet. Bir telefon yalnız gelsin ki biz de güzel bir müzik çalalım hakikaten. Çünkü benim hikayemi dinler. Allah Allah. O Burada telefon değil hakikaten. Evet. Bakalım kimdi? Efendim. Biliyorum. Evet ama şu anda yayındayım. Beni bir saat sonra arar mısınız lütfen? Biz muhabbet edelim. Ben sitede değilim. Yani. Vallahi edelim. Yani İstanbul'dayım ya Yolda yani gelirken al. bugün şeyi düşündüm. Siz çok tatlı muhabbet tamam, ediyorsunuz de, ...dinlemek için aramıyor bu insanlar diye düşündüm mesela dinleyicilerimiz için. O, o senin hani güzelliğin, güzelliğin Karyacığım. Acaba dedim bir, bir şey olabilir. Ya çok özür dilerim bu önemli bir telefonmuş. İyi ki açmışım aslında. Öyle mi? Evet. Ters bir şey yok inşallah. Yok ama yani çok da iyi değil. Şimdi... <gülüyor> Hikayemi anlattırmıyorsunuz. Bir telefon kalmış olmasına rağmen. Bence anlat çünkü telefonları falan çaldığı yok biz bari biraz Ya çaldık. Yani caz severlerden bahsediyordum ben galiba şu ya, gitarist e, jingle müziği çalmadan önce telefonunda. Evet. Bu açık kalmış telefon. Duydu her şeyi adam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu e, ben dünyanın cazını İstanbul'da yaşarken ve ilk 2-3 senesinde haftada 5 gün kendim yaptım 5 ile 6 arasında pardon 1705 18 arasında diyelim çünkü o zaman haber da vardı ve acayip de geri bildirimi alırdık ve Açık Radyo'nun caz programlarının eksilmemesi için Deniz Kolo olsun Didem Genç Türk olsun hep uğraştık hep bir caz programı daha alabilmeye çalıştık çok az var caz çalmasını bilen, bilen demek doğru değil de cazı paylaşmayı ...o birikimi olan, isteyen insan... ...çok az var yani, onun için bayağı zorlanırdık... ...yani biz... ...caz severlerin... ...herhalde sevdiği bir radyoyuz... ...ve dünyanın cazı kuşağı... ...17 kuşağı olduğu için... ...çok kişinin de dinlediğine eminim... ...ama arayın, bir kişi daha arasında hiç olması ...bir parça çakal çakalın burada ya... Exactly bir şey söyleyeceğim. Demin bana bir hani parçayı sordum ama Louis Jordan dediğiniz telefon çaldı ya. Evet. Belki Louis Jordan mı dememiz lazım? Belki seven biri hemen arar. Louis diye. Jordan sevenler hemen arasınlar. Diğerleri zaman... daha çabuk arasınlar. Numarayı verelim bari. 0212 343 41 41. Evet. E, Louis oh. Jordan dedik. Telefon falan çaldığı yok. O yüzden muhabbete devam ediyoruz evet, Şimdi ben o zaman bugün başıma geleni. <gülüyor> tamam. Sabah kalktım abi. Her zamanki gibi maalesef modern Dünyanın gereği bilgisayarımı açtım. 0 212 343 41 ararsanız susacağım. Ve bir e-mail açık radyodan gelmiş. Açık <gülüyor> radyo bir e-maili bana iletmiş. <gülüyor> E-postanın göndericisi kim abi? İnanamayacaksın. Yani sana bir milyon tane burada desem ki tahmin et. Tahmin edemez Onun için söyleyeyim. Yani telefon çalmadan göre başlayabiliriz aslında. Ben bir milyon tane tahmin yolunda... Başlayabilir mi her istersen. Niye? ben sıkılabilirim. Ben de sıkılırım. Bulamayacağını, bulamayacağından eminim çünkü. O zaman söyle. Şimdi bu e-mail adı var hotmail.com adamın adı var hotmail.com olarak bir uzantısı. Ve 83 yaşındaki bir hala yaşayan üreten mi sanmıyorum artık pek üretmeyen bir önemli tenor saksafoncunun adı var e-mailin uzantısının önünde ve Şöyle bir ah kapattım bu telefon gelmeyecekti abi. Nesat ezberimde çok çok kısa yazmış. Şeyman yacak. You, you, you never play anything of mine. Utanacak. Utan hiç benden bir şey çalmıyorsun. Abi ben bir utandım hakikaten. Chulis'e baktım hemen. Yok. Bir tane bile Sony Rollins Adam, yok. So nasıl yani? Sony Rollins at homecom. <gülüyor> Artık bilemiyorum ve İngilizce de yazmış. Ben ne lazım? ...yüzde binde bir ihtimalle gerçekten Amerika'daki <gülüyor> çiftliğinden Soner Rollins bizi... ...bu gerçek, bu burada... ...çıkarken bakarsın, yalan söylemiyorum... ...bu telefon geldi, hatta dilek gönderdi, dilek de bilir. <gülüyor> Bayağı yaratıcı bir kişiymiş ama... Valla iyiydi <gülüyor> ve doğru da bir şeyin farkına var... Soner Rollins'i çok severim ama kısa parçası hiç yok... ...adamın abi nasıl koyayım listeye... Neyse çok aradım abi o, bütün gün bu sabah güya tercüme yapacaktım her şeyi bıraktım 0, 112 343 41 41 ve Sony Rollins'in kısa bir parçasını aradım. Ve buldum. Bir tane yani tam bizim standartımızda kısa değil ama. Ama ne yazık ve ki... cevap verdim adama. Dedim ki İngilizce verdim. Ne lazım abi İngilizce de biliyor hiç olmaz. Türk de olsa. Dedim ki bugün dinde. O kadar. <gülüyor> Tek iki sözcüklü bir şey. Listen today. <gülüyor> Ama, e... Çalmayacak mısın yoksa? Ya, hayır. E, telefonlar çalmadığı için Aa, evet, dinleyecek, ne dinleyecek biz... ne Bir telefon gelince son Rollins dinleyeceğiz. Ve son Rollins'in kendi isteğini dinleyeceğiz. Yani bu kaçırılmayacak bir fırsat. Desteğe değmez mi sizce? Evet. 0212-343-41. 41 numaralı telefonu arayıp açık radyoya bir yıl daha bağımsız yayınını sürdürebilmesi için... Yarım saatlik program için 75 lira karşılığında... Bir saatlik program için 150 lira veya katları karşılığında... ...destek olabilirsiniz. Olursanız... ...Sony Rollins'in... E, ...Jack büyük... ...çabaları sonucu bulduğu... ...ender kısa parçalarından bir tanesini... ...burada çalabileceğiz. Peki sen inanmıyorsun değil mi Sony Rollins olduğuna? Yani Hiç ihtimal vermiyorsun. İnanmıyorum, ihtimal vermiyorum. Bu benim numeroloji ben. bilimine duyduğum ilgiye benziyor ya bence. Bin, milyonla bir ihtimalle... ...Sony Rollins belki. Ya tamam oradan biri kaçlarını kaldırdı... ...olamaz diyor. Sony Rollins... Evet. son Rollins'e olan borcumu... ...yani gerçekse bile değilse de... ...yine de bir borç ödemiş hissediyorum kendimi... ...vahir. Sen inansan da inanmasan da... ...0-200-12-340-340-140-1 numaralı... Benim telefonu. çok canım sıkıldı ama o duruma ya. Sony Rollins'e mi? Telefon çalmamasına. Bi, birinin senin duygularınla böyle oynamış olmasına değil. Ya duygu veselesi değil. Ya ya doğruysa korkusu. <gülüyor> i̇şte bunu diyorum. <gülüyor> Çünkü adamla takdir ettiğim, saygı duyduğum 83 yaşında benden büyük. Ne istiyorsun yani? Biz es böyle büyüdük abi. Bizi formasyonumuz bu. <gülüyor> <gülüyor> Saygıda kusur etmem diyorsun. Tamam. 0212 343 41 fena mıydı Alfi'nin kısa yorumu? Bence harikaydı. Ee, tamam işte o zaman sus lütfen. O, sus dinleyiciler sus, telefon ederek oldum. konuşsunlar, destek olsunlar açık radyoya. Evet 0212 343 -41. 41 41 arayıp açık radyonun bir yıl daha bir abisi olmadan tamamen bağımsız yayınının sürdürmesine destek olabilirsiniz siz de. Ve aynı zamanda bu ve bunun gibi caz kuşaklarının da devamına destek olmuş oluyorsunuz. Evet, caz ana konumuz olduğu şey şu programcıkta hiç olmazsa. Önemli bir noktaya parmak bastınız Mahir Bey. Evet, evet, orada... bu, bu şey büyük abimizin olmaması diye bir konu olsaydı falan demeyin çünkü o zaman onların istedikleri yayını Yapma durumu olacaktı. Onların gizlemek istedikleri bilgileri size açıklayamayacaktık. Yani birilerinin cebine bir şeyler doldurmak olacaktık belki de. Aracı olacaktık en azından. Ne olacaktık aracı? Aracı. <gülüyor> Böyle daha iyi yani. Biz bağımsızız, biraz şeyiz, kokuzuz. O ne demek? Ya yani, o tabir yok ben, artık. Ben ben bilmiyorum. Zürt var mı zürt? Ha var. Ha, öyleyiz ama. ...bundan sonra şeyle geleceğim. ...işimize gurur duyuyoruz... ...yani yaptığımız işte... ...verdiğimiz mesajlarla... ...çaldığımız müzikle... ...hiçbir kimsenin... ...hiçbir ekmeğine yağ sürmeyerek... ...sadece dinleyicilerimiz için... ...seçtiğimiz şeyleri... ...vermiş olmanın... ...fikirleri olsun... ...müzikleri olsun... ...onun huzurunu yaşıyoruz... ...ama tabii... ...bağımsız bir radyo neyle yaşar... ...bu ay... ...bu hafta destek haftasının... sloganı bu galiba... Evet. ...sizin desteğinizle yaşayacağız... 10 senedir yaşadığı gibi yaşadığı gibi devam etmek istiyorsanız bizi dinlemeye. Destek olun şu telefon 3 kere çalsın ki şu anda şey listeden çok güzel de bir parça seçtim ahir. Çok güzel parça madem. Onu yani çalalım. Yani çok kazanırsınız onu dinlerseniz. 0 343 41 41. Evet, bu arada bu seçtiğimiz adamın da Epey bir külliyatı var. Bayağı e, parça. var. Sana e-mail oldu. falan mı gönderdi? Yani gönderse ve gerçek olduğuna inansam tahminen... E, o gönderemez çünkü o öldü. İşte onu diyorum ya, yani. Ben de nutkum tutulursa <gülüyor> konuşamazdım burada bugün. Ee, <gülüyor> İnanırdın yani. Ya işte hani gerçek olduğuna inansam bir şekilde. Benim Mesela, gibi. Evet. <gülüyor> Sony Rolliz <izme> mail attım. zor <gülüyor> şey kızlar. Estağfurullah. Neyse... E, bu adamın da parçalarının yarısı falan benim ilk beşime giriyor. Onu da söyle. Ve her döneminin çok güzel çok parçaları güzel var, yani. değil mi? New evet, yılları da çok iyidir. Onun. Çok iyi, çok iyi. Ee, aslında şey böyle jukebox'a garip bir iç oyunda katmış olduk. Mini oyun. Ee, üç kişi ararsa bu bahsettiğimiz kişinin kim olduğu da ortaya çıkmış olacak. Şimdiki anlamazlarsa tabii benim dinleyicilerim anlamıştır Mahir. Bir kısmı. Hemen, hemen beni ezdin abi ya. <gülüyor> Bak dinleyicilerle. Demek ki karşı karşıya gelmemem <gülüyor> lazım. Dinleyicilerin mi de değil mi? Evet. Asla. E? <gülüyor> 0212 343 41 41. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yayın teknisyenleri odasına, yayın kontrol odasına rastlan sağlam girdi. Ve suratını hafif... ...buruşturarak bana öyle gelmişti olabilir... ...alıngandığımdan dışarı çıktı tekrar. Yo tatlı yiyormuş, ...ister misiniz olsun, falan Olsun olsun. Hani. Mutlu olmadığı belli. Ben Erastan'da kaç sene çalıştım? Sekiz sene çalıştım. Mutlu olmadığı belli. Vallahi açıkçası... ...çayını içiyor, tatlısını yiyor. Gayet mutlu gözüküyor... ...karşıdan Yo, ama... Gözleri, gözleri üzgün üzgün bakıyor... O. ...ben bilirim adamımı abi. Şimdi sen bir buçuk sene mi çalıştın... ...Erastan'da? Bir buçuk sene evet. evet ben... 7 seneden fazla çalıştık. Beraber birbirimizi tanırız. Ve bunun tek sebebi şu telefonun çalmaması. Yani açık radyoya destek olmuyor olmanız şu anda. Yani bizim e şimdi bakınca e adam tabii oyuncu direkt bedbaht bir. <gülüyor> Ama adam her türlü ifadeyi verebilir canım Allah. <gülüyor> <gülüyor> sanki sefiller'in <gülüyor> yeniden <gülüyor> sahneye koymuşlar. Bir <Üçüncü> kere mi <gülüyor> yeniden sahne koydular zaten? 3. keresi diyorsun ha, Film şey beyaz perdeye koydular. Beyaz perde. O da mi? Yok izlemedim. Ben mi? de izlemedim. Merak ediyorum aslında. Ama gidenler pek beğenmemiş. Yani böyle boş konuşacağız siz aramazsanız ve yani müzik çalamayacağız. Yani güzelim dünyanın cazı programında 0212 343 41 41'i 3 kişi arayıp açık adıyor destek atarsa ...burada Mahir Ilgaz ve Jaco hem bendeniz mis gibi müzikler dinleteceğiz size yazık değil mi yani? Size yazık değil mi bu saati böyle geçiriyorsunuz? Ben de onu anlamıyorum hakikaten yani eğer dinleyen varsa... ...ve bizim çalmayı vaat ettiğimiz parçalara bizim muhabbetimizi tercih ediyorsa çok ilginç. O kadar da çok iyi muhabbet ettiğimizi sanmıyorum bir. <gülüyor> ben, ben tahmin etmiştim işte onu diyorum yani. <gülüyor> evet. Bu bir mi arkadaşlar iki mi? Geçme açtılar yukarıdan? 2 bir telefon daha gelirse. Bir telefon daha gelirse sanıyorum. Geldi. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ne bilmiyoruz söyleyelim mi ne dinleyeceğiz? Söyleyelim. Söylemek istiyor musun? Gizli mi tutmak istersin parça sonuna kadar? Yok. Yani kararı sana bırakıyorum. Bence çalalım o zaman. Herkes anlayacak nasılsa. Çak. Dig man, there goes Mac the knife. has pretty teeth, dear and he shows them a boyly white just a so jackknife has mac he dear, and he keeps it out of sight when the shop bites with his teeth dear scarlet billows Stop to spray Fancy gloves though, where's my heat deal So there's not a trace mm, of red On the sidewalk Sunday morning even, lies a body oozing life. someone sneaking around the corner Is there someone Mac make from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down Yes, the cement's just for the wait dear Bet you, Mack, he's back in town Look here, Louis Miller disappeared dear after drawing out his cash and Mac Heath spins like a sailor did our boy do something rash Suki Tawdry Jenny Diver Lottie Lanyard Sweet Lucy Brown Oh, the line forms on the right, yes. Now that Mackie's back in town, take it, Satch. McDunniff, Louis Armstrong, Louis Armstrong siparişini ben mahir kardeşinizden üç ay kadar önce miydi? Seviyorum abi. Almıştım. Aslında başka da var ama yanıma getirmedim bugün. Çocuğa ama... da biraz şey. Onu onu da tez ediyorum o da o da destek olsun aslında. <gülüyor> ama hakikaten yani şey konuşuyorduk biraz belki e, bugün yavaş gitmesi her şeyin. Dışarıda havalar falan da çok güzel. E, parça dinleyince insanın dışarı çıkası geliyor yani. Öyle, öylesine güzel bir parça. Böyle yaşama sevinci e, dolduran cinsten. O zaman Rain diye bir parça yok değil mi onu çalalım. <gülüyor> e, olabilir. Yağmur dansına çıkalım hep beraber bence. Evet Yağmur ya. doğasına. Şimdi biz... ...yeni açanlar için söyleyelim bari. Bu dünyanın cazı jukebox programında... ...Açık Radyo'nun özel destek... ...yayın haftası... ...mucibince bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda açık radyoya destek olmak için telefon edenler 3 kişi olduğunda bu stüdyoda duyuluyor bu telefonların geldiği. Biz de mahire size coşkulu caz parçaları çakı veriyoruz Feryal kanalıyla. Onun için şu telefon çalsın bir telefon daha çalsın biz konuşmayanın boşuna size güzel müzikler getirdik yazık etmeyelim. İşin kötü tarafı zorlanıyoruz da bayağı konuşmakta yani öyle bir sıkıntı da var. Ee, öyle mi? Evet yani ben açıkçası bugün zorlanıyorum. Ha, ben zaten pek konuşan biri değilimdir. Ama kimse inanmıyor ben bunu Siz, söylediğim Yok yani sen ama. çok tatlı konuşuyorsun. <gülüyor> bak bak oradan tasdikler geldi karşı pencereden. Komşuların bir kısmı evet ben inanıyorum size dedi. Ya o ne söylerseniz tasdikliyor zaten. Yok o eskidendi. Şimdi <gülüyor> yağ çekmek zorunda değil artık bana. Bana da büyümüş gözlerle <gülüyor> bunlar kaydedildi şeklinde Bak, bakıyor o, şu Onun anda. gözleri de büyüdü mü büyür <gülüyor> ha. Evet evet. Aslında şu arkadaşlar sevgili dinleyiciler Açık Radyo'nun siz, yalnız sizin için yaptığı yayına bağımsız yaptığı yayına destek olmak için bizi konuşturmayın artık. Müzik Hem müzik dinleyin hem de destek olun. Böyle bir slogan uydurmuştum dün sabah hatırlamıyorum şu anda. Açık adı desteğini at, co coşkulu caz dinle gibi bir şey. Yani gibi bir şey olduğunu eminim ama o değildir. <gülüyor> Çlink sesini duyacağız. E pardon z nasıl telefon sesi yapabiliyor musun sen taklidini? Yani arayıp çaldırabilir. Ama yanlış anlaşılır yapma evet, yapmayayım ee. doğru. Ee, evet. 3 telefon çaldığında 0212 343 41 41 numaralı açık radyo destek hattını arayıp yarım saatlik bir program için 75 lira, bir saatlik bir program için 150 lira veya bunların katları olabilir şeklinde. Çok iyi olur katları olursa. Evet e, açık radyo'nun bağımsız yayını bir yıl daha devam ettirebilmesi için destek olabiliyorsunuz. E, bir yıl daha az konuşan, çok iyi müzik çalan e, DJ'lerin stüdyolarda olmasına destek verebiliyorsunuz. E, Ayrıca var, yani başka konular da var. Yalnız müzik mi var kardeşim? Biz caz programında... A, caz programı kapsamında konuşuyor çocuk. Açık radyo dinlemiyor mu ne? Başka konular olduğunu biliyorum lütfen yani. <gülüyor> Sosyal, kültür, sanat konularında ve sağduyulu... Yok. Yoksa... Yani ben bunları saymadan duramıyorum da onun için. Yani seni eleştirmek için söylemiyorum. Yok yok ben doluyum yani yoksa başlarım bugün... Konuşurum bayağı... E... Biliyorum aslında sen konuşabilir <gülüyor> bir. Bak, <gülüyor> evet konuşmayasın diye yaptılar ama yani siz mağiri susturmak, beni susturmak vesaire. Amacınız bu da olsa, açık radyoya destek atın. Yani bu destekte de ağımsağan bir şey değil. Yani bir telefî ediyorsunuz, bir saatlik veya yarım saatlik bir program süresi seçiyorsunuz, bir saatsi 150 lira, yarım saati 75 lira veriyorsunuz ve adınız. O programdan önce ve sonra zikrediliyor. Destekçi olarak teşekkür geliyor size. Yani biz de duyuyoruz açık radyo dinleyenler. Aaa Mahir Ilgaz'a destek olmuş gibi diyor mesela. Mesela, evet. Gurur duyulmaz mı böyle bir durum? Ben ne zaman adımı duysam fakat ben de nedense... Yani. Gece yarısı programlarını seçtim destek olmak için. Ama bu tabii bir Sen gece yarısı programı destekçisi bence. Seçtim. Sen tahminen seçtin mi özellikle? Tabii özellikle. Gece yarısı oldukları için değil. <gülüyor> en sevdiğim program vardı. Bu da reklam yapmayayım. Ha. O gece yarısıydı. Ne yapabilirim abi? Sonra söylüyorsun. Haklısın. Ha. Yapılacak bir şey yok. Evet, e, yapacak şey aslında açık radyoyu 343 41 41 0 212 343 41 41 arayarak destek olmak ve bir yıl daha e, herhangi bir Büyük abinin himayesinde olmadan yayınını sürdürsün. Tamamıyla bağımsız olarak. Tamamıyla bağımsız olarak yayınını sürdürsün. Müzikse müzik tamamıyla her türlü ticari kaygıdan uzak olarak seçsin. Başka konularsa siyasetse siyaset veya başka konularda kimsenin dümen suyuna girmeden devam etsin istiyorsanız siz de 0 2 3 4 41 arayarak destek olabiliyorsunuz. Ve küçük de bir amaç daha verebilir miyim? Şu anda muhteşem Öyle bir parça biliyorum. onları bekliyor. Evet, ha işte, o parçayı bir parça. ben de bilmiyorum. Hangi parça? Bilmiyorum? Hani bahsediyoruz bir türlü çalmıyoruz. Ha, ha, tamam, Louis ama, Jordan tamam. onu evet. yapalım bence. O kadar şifreli şey <gülüyor> konuştuk. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Abi her şeyimiz açık. Açık radyo burası. Evet doğru. Benim mikrofonum bile açık. Ee, ne güzel işte o beni çok mutlu ediyor biliyor musun? Yani zaten operatörler ve destek çığırtkanları Ondan arasında. üçümüzün adı gidiyorum Bayağı yani yukarıyla aram bozuk telefon gelmiyor. Seni mi sorumuz? Senin dinleyicilerle aram bozuk olmalı durumda. Benim roj uğursuz mu geldi Olabilir sen Yok yok ben sanmıyorum güzel ben beğeniyorum göreyim onu. Tamam. Yine ararlar onlar. Feriel rojunu silmesin diyenler hemen arasın. 12 343 41 41 Başka ne konuşacağız? Dün bu arada e, şeyden bugün havanın da güzel olmasından dolayı herhalde insanlar radyosunun başında değil falan gibi kendi kendimize <gülüyor> Artık şeyler üretiyorduk Akıllı ama. telefonlar var, iTunes şey, programları var. Yani dinleyebilirler abi. E, doğru söylüyorsun ben mesela buraya bisiklet üzerine gelirken gayet bir şey dinledim. Ya, yani Çok Ya örnek alın sevgili dinleyiciler örnek alın. Sonra şey araba kullanırken de dinliyorlardır yani. Araba kullanmıyorlar mıdır şu anda diyorsun. Hiçbir fikrim yok. Fakat araba kullandıkları zaman bazıları aramamaları gerektiğini düşünüyorlar. Belki de olarak. E, yani kenara, kenara çekip. Kenara çekip yaparsanız arkanızdaki taksinin yakın <gülüyor> sonlarına katlanıp. Üç, hemen acele bir 343, 41, 41 bir destek. Bir destek daha. Evet programın da sonuna geliyoruz. Evet, ee, müzik e, çalamadık. Müzik ha? çalamadık. Hakikaten Kapat konuşmak değil abi. Evet. Bütün hatlar boş galiba değil mi? Mahir önlerime Ne diyorsun? Hangi Siz duyamadınız Jack Bey, telefondaydınız. Bugün yolda gelirken düşünüyorum aklımdan planlar, projeler. Acaba susup oturmak mı? Çünkü muhabbetinizi seviyorlar. Onu dinlemek için aramıyorlar dinleyiciler. O da olabilir ha. Ben muhabbetimizi sevdiğine kimse inanmıyorum. İnan ki bir sene boyunca bu programı bekliyor dinleyicimiz. destek kampanyası Peki, gelse de şu, şu Kur'an-ı Kur Kerim veyahut veririz. Tevrat, Mevrat bir şey verin de okuyalım <gülüyor> abi. <gülüyor> Ya az eminzola vermesin. Eminzola da şey yapar. <gülüyor> Didem duyuyor mu da sizinle dediğinizi söylemem lazım. Kapatıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi o zaman. Var Vardı kitap benim yanımda. Bende de var ama benimki daha elence olabilir. Seninki ne oluyor? Benimki biraz sıkıcı olur <gülüyor> <gülüyor> olur evet. <gülüyor> evet Çok telefon ortam. çalın ki bizden kurtulun. Müziğe kavuşun. Çok da güzel parçalar var hakikaten. 0212 343 41 41. ...hadi çalın, arayın... ...desteğinizi atın, müzik dinleyin. <gülüyor> Nedir kitap benim çıkar senin? Benim kitap ...çok enteresan... ...onun da hikayesi ufak ufak var. Şimdi... E, ...Facebook böyle benim gibi... ...asosyal insanları da sosyalleştiriyor ya... <gülüyor> ...bir tane... Bedeli yok çünkü o sosyalleşmenin... Oh çok güzel. Evet yani. hiç bedeli yok. <gülüyor> İnternetten Fakat e, ilginç bir buluşma oldu... ...benim yıllardır dinleyen... Bir dinleyicim, es programını dinleyen dinleyicim benimle arkadaş olmaya kalktı. Olduk, olduk. <gülüyor> neler dinlediğini sordum. Saydı saydı, Simfo, e, progressive rock çok meraklısı. Benim de çok sevdiğim bir müzik türü aslında. Böyle birçok şey, işte, an dedim, kadınla zevkimiz ne kadar uyuşuyor. Ondan sonra neler okuyorsun dedim. İkinci telefonu. Ben sayamadım. Telefon. Bu. İkin, i̇ki değil, bu. Kaç? İki bu. Ama şu anda iki, şu anda iki, hadi, üç, hadi. Luis Jordan sonra devam ederiz. station with pack on my back. Tired of transportation in the back of a hack I love to hear the rhythm of the clickety-clack And hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack And pal around with Democratic fellas named Mack So take me right back to the track, Jack Choo-choo, choo-choo-chaboogie -choo -choo -choo Woo-woo, woo-woo-chaboogie Choo-choo, woo -woo choo-choo-chaboogie -choo Take me right back to the track, Jack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 Evet, Louis Jordan'dan Çu Çu isimli parçayı çaldık. Mükemmel bir parçaydı hakikaten yine. Burada <gülüyor> içeriği seyretmek de eğlenceli oluyor. Feryal, Dışarı Didem. Dışarıyı demek istiyorsun, ben içerisi burası. Kime göre, neye göre yani? <gülüyor> Bana göre içerisi yani. Abi dedi ne demiş? Bütün ne demiş? deliler dışarıda demiş. Doğru. <gülüyor> Doğru, evet. Ee, dışarısı, dans etti diyelim. Çok hoş bir parçaydı. Bu arada tatlılarımızı Galata Mutfağı sanıyorum yollamış. Çok teşekkür ederiz kendilerine de. Duyamadım kendi çiğnememin sesinden. Çok lezzetli. Evet çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz Galata Mutfağı. Evet bu arada... E... Aa, bu arada biz çalarken değil mi? Onu mu söyleyecek? Heh, Söyle söyleyecektim. o zaman. Biz çalarken 6 at birden dolmuş. Ya teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, o yüzden çok fazla konuşmayalım istiyorsun abi? Bir sonraki tamam, parçaya girelim. Bir sonraki parçaya girelim. Yani Özel bir parça değil. Bir sonraki parça. Tamam. Nasıl Özel parçaya abi. girelim tamam. Özel parçaya girelim. Peki yarıda yarıdaki indirme diye bir şey olmayacaksa eğer bence bir sonraki parçaya girelim. Yarıda indirme diye bir şey bizde olmuyor. Olmuyor. Yapmıyoruz onu. Peki o zaman bir sonraki parçaya gireceksek ufak bir kalalık dünyanın tamam. cazı didaktikliği yapabilir miyim? Elbette. Ben 1958 <gülüyor> yaşında falan. 58 yaşında? 1958 <gülüyor> yılında ben 7 yaşındayken. Evet. Biraz müzik hastalığı yakalandım be ya o yaşlarda. 7 yaşındayken. 7 yaşındayken evet. Ben Ve ondan sonra herhalde. ama e, aktif olarak kendi müzik toplamak gibi bir faaliyete 12 yaşına başlayabildim tabii. Bayağı erken Şimdi Şimdi 1960'ların ortalarında 64 kazan diyorum veya 63. Çok lafını balla keseyim. <gülüyor> evet, numara mı söyle? Numara hele kes lafını. Vallahi değil. Jack Cohen tabii ki hikayesini anlatacak ama 0212 343 41 41'i arayarak Açık Radyo'nun bir yıl daha bağımsız destek, bağımsız yayın yapmasına destek olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Aslında bir parça hakları var. Sen, sen sonra mı anlatayım bunu parça hakları olmadığı zaman? Sen bilirsin. O parça sırasında arasınlar o zaman. Sonra. Evet. evet Şimdi çalışacağımız parça var. sırasında şey ee, söyleyemem ki yukarı yayından. Hemen Umarım bir sonraki. Yedi bir, yedi falan gibi. Uh, on diyelim. E, tamam. tamam. <gülüyor> onu dinlerken... ...onu parçanın benle ilgili hikayesi ki... ...çok önemli olsa gerek sizler için. <gülüyor> <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii. Mahir. Sen her zaman iyi bir kardeşim oldun. <gülüyor> Abi teşekkür ederim. <gülüyor> Başıma bir şey <gülüyor> evet Onu dinlerken... 3 kişi daha arasın. Sonra hikayeyi de bitiririz. müzik güzel müzikle de devam ederiz. Buyurun Feryal. Müzik That's what I say I say yeah yeah My baby loves me She gets me feeling so fine She loves me She makes me know that she's mine And when she kisses I feel the fire get hot She never misses She gives it all that she's got And when she asks me If everything is okay I got my answer The only thing I can say I say yeah yeah That's what I say I say yeah yeah We'll play a melody. And turn the lights down low oh, so of knock and see We gotta do that, we gotta do that We gotta do that, we gotta do that And there'll be no one else alive In all the world Except you and me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, Pretty baby, I never need you to throw It's hard to tell you Because I'm trembling still But pretty baby, I want you all for my own and I'm ready to be those others alone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 Alo orada mısınız dinleyiciler? Bu parça çalarken üç telefon bekliyorduk ama gelmedi. Bu arada biz aramızda çok tartıştık. Bu dışarıdakiler, içeridekiler ben karıştırıyorum onları. Onlardan biri ''Bu caz mı?'' dedi. Ben de onu anlatacaktım hani hmm. telefonlar geldiğinde. Şimdi bu Georgie Fame adındaki abimiz, ben 1963'te çok güzel rock müziği yapan bir grup kurdur kurdu Londra'da.'' Hmm. Fakat ondan 1-2 yıl sonra, tam yılını hatırlamıyorum, bu parçayı yayınladı abi. Ve plak şirketi dedi ki, sen artık bize yakışmıyorsun. Bu parça olduğu gibi caz akorlarından oluşmuş. Onun için, yani bir daha böyle bir şey yapma dedi. Fakat Georgie Fame'in gönlü şeyde kalmış cazda kalmış ve 2 sene sonra falan sadece caz çalmaya başladı. Hala da çalıyor. Ama İngiliz olduğu için çok iyi tanınmıyordu olabilir ama... Ben var, çok ya. severim kendisini. Evet, Rakçıyken yani, de severdim, hala seviyorum. Parça da zaten süper bir parçaydı yine. Teşekkür ederim, beğendiğinizde sevindim. Biraz fazla iyi parçaydı, hiç telefon çalmadı. Öyle oluyor, iyi parçalar çalmıyor. Biz konuşurken çalmalarını bekliyoruz. Güzel müzikte çalmalarını beklemeyeceğiz herhalde. Doğru, Hayır. haklısın. Ama işte hani öyle bir şey demiştik yani. Ben evet. o Dedik, yani. rica ettik ama. Evet. Biz programın sonlarına geliyoruz zaten. Evet. Çok fazla bir zamanımız kalmadı. Kaç dakikamız kaldı Ferya? Dört mü? Dört dakikamız kalmış. Yani üç telefon, hatta altı telefon bile edilebilir aslında bu dört dakikada. Hem... 7 telefon edilir ya. 7 tane kendi var. radyonuzu bir yıl daha bağımsız yayın yapmasını sağlamış olabilirsiniz. Hem bizi mutlu edersiniz. Hem her aslana göğsümüzü gere gere çıkarız bu odadan. Benim en fazla istediğim o aslında yani. Çok kişisel bir yaklaşım ama hak vermiyor değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet, arayın, destek olun, müzik dinleyin. Yani dört dakikada biz belki ilk parça çalarız biraz da işte şeyler, dışarıdakiler veya içerdekiler onlar kimse karşı penceredeki. O zaman telefon numarasını söyleyelim bir arasınlar. Var. Tamam hadi. 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Açık radyo yarım saat için 75 lira. Bir saatlik bir program için 150 lira karşılığında destek olabilirsiniz. Ve bu sayede Açık Radyo'da bir yıl daha size bağımsız yayın yapar. Aynen öyle. Fena ya. mı yapar ya? Yani? Fena mı olur? 10 <gülüyor> senedir dinliyorsunuz. 10 senedir çoğunuz destekte de olduğunuzu biliyorum ama olmayanlarınız da var, daha fazla olabilecekler de var. Özellikle caz kuşağını dinleyenlerden ben yeteri kadar geri bildirim. Bak bu sefer inince kullanmadım. Aldığınızı sanmıyorum. Haklı olabilirsin. Caz önemli. Açık Şu anda Türkiye'de, İstanbul'da açık açıkçasıdan fazla caz çalan Radyo var mı yahu? Yok bence. Değil en mi? son ben kesintilerden yani. sonra yok evet, diyebiliyorum. Ben de ya. sanmıyorum evet. Yazı değil mi? De öyle kuşağı var hafta için. Evet. Akşam kuşağı var. 10 ben... saat oradan ediyor zaten. Bir, bir telefon. Aferin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok naziksiniz. İki telefonmuş oradan içeridekiler. Ulan öğrenemedim. Burası dışarısı mısınız? Siz içeri misiniz? Ya aslında şeyini söyledim. Feryal. Biliyorum. Siz neredesiniz? 7 hat birden doğsa. Biz içerideyiz galiba. 3 telefon geldi. Ya burası ya. Mutlu edelim mi seni? Edelim ya. Hadi, hadi. onun parçasını çalıyoruz. Son parça. Ch-wap, ch Dr. John, it don't mean a thing if it ain't got that That's swing. Wing. Abi ben çok sevdiğim parça. Çok Teşekkür ederim part. Mahir. Abi, Arada parçayı ediyorum. dinlerken telefonden eden destekçiye de çok teşekkür ediyoruz. 0212 343 41 41 diyoruz ki biz kapatırken arama devam etsinler. Etsinler ve şu anda... Bu program içinde 17 kişi destek olmuş. Teşekkür ediyoruz hepsine. Çok çok elden. Çok de. teşekkür ederiz. Zaten bizden sonra isimleri okunacaktır herhalde bir yer, en uygun olan zamanda. Ama eee 20'ye tamamlayalım bence. Kapatır evet, 3 biz kapatıyoruz programı ama jingle çok güzeldir bizim jingle zaten <gülüyor> egoman yakacak konuşuyor <gülüyor> tekrar. 3 telefon daha bir 20 ile çıkalım buradan. En az gördüğümüz zamanda e abi bu kadar diyelim ama diyebilirim bir şey dilimizde bir sözcük olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Destek telefonumuzu verelim. 0212 343 41 41. Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen Garanti caz yeşilinin katkılarıyla